Zira siz, sağıra ve yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah, daima sizinle beraberdir, işitir ve size sizden daha yakındır.'' buyurdu. Bölüm 172 Yolculukta Dua Etmek Hadis 980 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun,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 Ebu Musa el eşariiden Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan kuşkulandığı zaman şöyle dua ederdi Allah'ım senin himaeni onlara karşı kalkan yapıyor bizi onlardan koru ve onların Allah'ım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 buyurdular. Bir de baktım ki ümmetine olan rahmetinden dolayı iki gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Bölüm 183. Belirli ayet ve sureleri okumaya teşvik. Hadis 109. Ebu Said Rafi İbn Muallâ, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce sana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteyim mi? dedi. Ve elimi de tuttu. Mescitten çıkmak üzereyken ben ey Allah'ın Rasûlü! Bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğretecektiniz dedim. Bunun üzerine o sure Fatiha suresidir ki, her namazda tekrar tekrar okunan yedi ayettir ve bana verilen Kur'an'ın en büyük suresidir buyurdular. Hadis 110. Ebu Said el-Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kul hüvallahu ehad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 Rivayet edildiğine göre, bir adam, başka bir kimsenin, Kul Kulhüvallahü ahad, suresini tekrar tekrar okuduğunu duydu. Sabah olunca, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, azımsıyarak haber verdi. Bunun üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Canımı elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, o sure,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 Hadis 1013 Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre bir adam ben şu Kulhüvallahu ehad suresini seviyorum dedi. Peygamberimiz de şüphesiz ki o surenin sevgisi seni cennete sokar buyurdular. Hadis 1014 Ukbe İbn Amir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular Bu gece indirilen ayetleri görmedin mi Onların benzeri asla görülmemiştir Onlar Kul Eûzu bir felak ve Kul Eûzu bi-Rabbin-Nas sureleridir Hadis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 ve melekler çevrelerini kuşatır. Ve Allah, o kimseleri kendi yanında bulunan melekler arasında anar. Bölüm 185 abdest Güzelce Almanın Fazileti Ey iman edenler! Namaz kılacağınız zaman, yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, ve başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer boy abdestini gerektirecek bir haldeyseniz, gus dediniz. Eğer hasta iseniz veya seyahatteyseniz, yahut tabii tuvalet ihtiyacınızı gidermişseniz, veya hanımlarınızla cinsi birleşme yapmışsanız,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 İki defa, işte bağlanmanız gereken, rabet etmeniz gereken şeyler bunlardır, deyip tekrarladı. Hadis 1031 Ebu Malik el-Eşari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. Temizlik, yani,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 Tek olan ortağı olmayan Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in Allah'ın kulu ve rasulü olduğuna Şadet ederim derse o kimseye cennetin sekiz kapısı açılır o da dilediği kapıdan cennete girer. Tirmizî'de de bu hadise ilave olarak Allah'ım beni sana çok tövbe edenlerden ve temizleyicilerden kıl. Sözü yer alır. Bölüm 186 Ezanın Fazileti Hadis 1033 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İnsanlar,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 kaç rekat kıldığını bilmez oluncaya kadar, kendisiyle uğraşmaya çalışır. Hadis 1037 Abdullah ibne Amr ibne As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Ezan işittiğiniz zaman, müezzinin söylediklerini,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 vesileyi ve fazileti ver onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır diye dua ederse kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacip olur hadis 1040 sa'd ibni ebi vakkastan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre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 Sallallahu aleyhi ve sellem din olarak da İslam'dan razı oldum derse o kimsenin günahları bağışlanır hadis bin enesten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ezan ile kâmet arasında yapılan dua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 Büreyde'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İkindi namazını terk eden kimsenin, işlediği amelleri boşa gitmiş gibi olur. Bölüm 189 Mescitlere girmenin fazileti Mescitlere gitmenin fazileti Hadis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 Kör bir adam gelerek, Ya Resûlallah! Beni mescide götürecek bir kimse yok, diyerek, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kendisine evinde kılması için, izin vermesini istedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona izin verdi. Adam arkasını dönüp gitmeye çalışırken, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu çağırdı ve,